وَلَا billahil بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sadakallahu Lokman suresi 33. ayet-i kerime cenab Hak bu ayette Muhakkak Allah'ın vaadi haktır Dünya hayatı sizi aldatmasın Garur olan şeytan da Allah'la Allah'ın affediciliğiyle sizi kandırmasın buyuruyor Dünya hayatı aynen şeytanın aldatması gibi, insanı aldatan bir misyon üstleniyor ve Allah bizi uyarıyor. Dünyaya dalmayın, dünyaya etmeyin Eğer ahiret diye bir hayat olmasaydı, mümkün ki dünyadan zevk almak önemli olurdu. Ama dünyanın bir sonu var başka bir alem burada yapılanlar orada karşılık görecek. Vel ahiretu hayrun ve ebka ahiret çok daha hayırlı ve ebedi. Öyleyse geçici zevkler kalıcı pişmanlıklara eziyetlere dönüşmesin. Yine Cenab-ı Hak dünyanın dünyanın bir imtihan olduğunu bizden öncekileri imtihana tabi tuttuğu gibi bizi de imtihana tabi tutacağını Ankebut Suresi 2. ayetinde ifade ediyor. Bakara Suresi 155. ayette de nelerle imtihan olacağımızın ana başlıkları veriliyor. Estevzübillah ve lenebluvennekum bişey'in minel haffi vel cu'i ve naksimu midel enbali fe'n ve Sadakallahülazim. Muhakkak biz sizi biraz korkuyla, açlıkla, meyvelerden ve nefislerden noksanlaştırmayla, ölümle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Buyuruyor. Ve yine bir ayet-i kerimede başımıza gelen musibetlerin nereden geldiğiyle alakalı değerlendirme yaparak <gülüyor> <gülüyor> vema esabekim, vema esabekim bir musibetin, febima kesibet eydiküm ve yafu an kesir, buyruluyor. Şu arâs sûresi 30. ayet ikameden. Başınıza gelen musibetler ellerinizle, ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir. Allah bir kısmını da affediyor. Her yaptığınızın cezasını dünyada karşınıza çıkartmıyor ne tür musibetler geldiyse o konuda veya başka konuda kendi yaptığımız hataların bir cezası veya kefareti olarak Allah musibetlerin bir kısmının acısını tattırıyor. Tümünü de tattırmıyor. Çoğunu affediyor. Evet. Dünya hayatı Müslümanların çok daha farklı olması gerektiği halde evlerimiz, iş yerlerimiz kafirlerin ev ve iş yerlerinden çok farklı gözükmüyor. Peygamberin ve ashabının evine, iş yerine çok daha az benziyor. Ve bizi de dünya hayatı kafirleri aldattığı gibi aldatıyor. Daha doğrusu biz aldanmamamız gerektiği halde biz de öyle gidiyoruz. Tüketim toplumu olmuşuz. Ahirete azık biriktireceğimize dünya için hesaplarımız, planlarımız, programlarımız. Evet. Her dakika 240 kişi hayatını değiştiriyor. Günde ortalama 300 bin kişi ahirete göçüyor. Bunlardan biri sen ve ben vereceğiz. Ölümse, gel dese, tak, tak, tak, muhakkak. Ne zaman? zamanlı bilseydik, idama mahkum olan kimsenin idam edilecek gününü beklemesi gibi her gün ölmenin acısını duyacaktık. Şu kadar gün kaldı diye. Ve şeytan diyecekti ki, daha çok var. Öyleyse, Rahatına bak, nasıl olsa daha ölüm yok. İhmal edecektik hayırlı işleri. Bir taraftan da hayatı sayacaktık ölümü acısını duyacaktık. Ama en güzeliyle Allah bazı şeyleri bizim bilimimizin dışına çıkartıyor. Şöyle bir kurgu. Yorgun argın evinize gidiyorsunuz. Biraz farklılık, tuhaflık var üzerinizde. Mümkün yorgunluktan olacak. Anahtarla kapıyı açıyorsunuz veya zile basıyorsunuz. Bir adam çıkıyor. Normal pijamasıyla. Kapıyı açıyor. Buyurun diyor. İyi de kendi eviniz ve bir başka adam buyurun diye, kimi aradınız diye soruyor. Burası benim evim, siz kimsiniz? Demeye kalkıyorsunuz. Hanımını da çağırıyor. Diyor ki, eski ev sahipleri gelmiş. Ben burada oturuyorum. Yok diyor, siz taşındınız. Farkına varmıyorsunuz olayların. Ne zaman taşındım ben? Evim burası. Gel diyor, ben sana taşındığın yeri göstereyim. Yanımıza düşüyor. Söz gelimi Ümraniye'deysek, hekim başına doğru götürüyor bizi. Toprağın üzerinden taşların çıktığı bir yere koyuyor. İşte diyor, buraya taşındın sen. Bakıyoruz. Nereye? Nereye? bir taş ve üzerinde kendi ismimiz yazılı. Evimizin zilinde yazıldığı gibi. Sonra kulak veriyoruz. Ne olur? Bir fırsat daha ver. Benim ödenecek hesaplarım vardı. Yapacak işlerim. Henüz hazır değildim ne olur affettirecek durumlarım vardı henüz tevbe edememiştim tevbe edilmeyen günahlarım evlatlarımı daha ateşten koruyamamıştım hep ertelediğim hususlar vardı hiç habersiz geleverdi ölüm ne olur bir fırsat daha yeniden bir dünyaya kulak verdiğimiz ses bizim sesimiz Yalvaran ses bizim sesimiz. Ve hiç kimseye fırsat verilmeyen bir öteki alemde, siz deyin ki bana bir fırsat daha verildi. Ve ben bunu henüz yaşamadım. Ama yarın yaşayabilirim kimseye fırsat verilmedi ama bana fırsat verildi. Haydi öyleyse denildi. Bilsek ki şimdi kılacağımız cuma namazı bizim son kılacağımız namaz. Nasıl kılardık? Dünkü kıldığımız namaz gibi mi? Şimdi kılacağımız namaz gibi mi kılardık? Son namaz. Allah Resulü öyle diyor. Kesalli salate, kesallatil müveddiha, veda edenin namazı gibi kıl namazına. Belki son namazı. belki veda namazı. Kaldı ki Allahla görüşmek, onunla randevu. Biz hareketimizle, bedenimizle yatıp kalkı veriyoruz. Namaz kıldık, diye övünüyoruz sonra. Ne yaptık, ne dedik, ne okuduk, Allah'la ne konuştuk, ne istedik ondan, gönlümüzü, ruhumuzu ne kadar onun huzurunda olma lezzetiyle lezzetlendirdiğimizi idrak ettik. Bütün bunlar ne zaman muhasebesi yapılacak? Ölüm varsa hiç beklemediğimiz bir an gelecekse en iyisi biz her zaman bekleyelim onu ki fırsatı kaçırmayalım. Rabbimiz ahiret daha hayırlı ve ebedi diyor. Boş verin. Siz dünyanızı imar etmeye devam edin. Rabbim kulluk için dünyaya gönderdim diyor. Siz ona kulak vermeyin. Arabanız yoksa bir an evvel araba alma hesabına girin. Varsa modelini yenileştirmek. Evinizde mi yok? Öyleyse bırakın öteki dünyadaki evi. Dünyaya yönelin ve hemen ev sahibi olmak için bankaya koşun, kredi alın. Kulluk mu deniyor? Siz dünyayı geçim dünyası olarak ele alın. Bırakın kulluğu. Onu hocalar, hacılar yapsın. Onlar da yapmıyor ya, Rabbim tevhidi, imanı, salih ameli mi emretti? Siz daha önemli şeyler peşinde olun. Çocuklarınızın okulları var. Hayatta sizi bekleyen başka dertler var. Kur'an Rabbinizi razı edin, cennet kazanın diyor. İyi de bu kadar insan devletin rızası için koşturuyorsa rahatını düşünüyorsa vardır bir bildikleri boş verin Rabbinize uydum kalabalığa deyin Allah cehennemden korkutuyor İyi de herkes aç kalmaktan depreme uğramaktan efendim hapishaneden korkuyor Bırakın cehennem korkusunu Nasıl olsa affeder deyin siz diğer insanların korku korkun. Herkes çocuklarına dünyevi bir gelecek bekletiyor. Bırakın siz ahiret geleceğini. Vardır bir bildikleri. Siz de uyun onlara. Uydursunlar onlar da size kendilerini. Demeyeceğim tabi. İnsanlar böyle Anlıyorlar. Hoca nasıl nasihat ederse etsin, o böyle denilmiş gibi kabul ediyor. Öyleyse biz sözün doğrusunu anlayalım, doğrusunu söyleyelim. Ve hepimiz Rabbimize döneceğiz. Son pişmanlığın fayda etmeyeceği zamandan önce kendimize çekil düzen verelim ve diğer kardeşlerimize de güzel örnekler olalım inşallah. Ela inna asan kelam ve el melikil aziz Allah ve tabarike fil-kelam ve Kur'an festemi ve in